936. konu, Hazreti Ömer'in giyim hususundaki davranışı, bir hanım Hazreti Ömer'e gelerek, Ey müminlerin emiri, entarim eskidi, dedi. Hazreti Ömer, ben sana entarihi vermedim mi, dedi. Kadın, evet, verdin, fakat yırtıldı, dedi. Hazreti Ömer de ona güzel bir entarihi getirilmesini emretti. Bir de dikiş için iplik verilmesini söyledi ve ona, bunu işin olmadığı zamanlarda giy, eski elbiseni de iş görürken giy, çünkü eski elbise giymeyen kimsenin elbisesi yeni kalamaz dedi.